1669 numaralı konu Hazreti Peygamber'in bu hususta Hazreti Ali'ye öğrettiği dua Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Hazreti Ali ansızın çıkıp geldi ve "Anam babam sana feda olsun. Kur'an-ı Kerim'in hıfz ettiğim kısmı benim hafızamdan siliniyor. Onu bir türlü hafızamda tutamıyorum." dedi. Hazreti Peygamber "Ey Ebel Hasan, sana bir dua öğreteyim. Hem sana hem de öğreteceğin kimseye faydalı olsun."